Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim Efendim Denizli'den Muhammed Aslan Selamun efendim Öncelikle Allah sizden razı olsun Gönlüm tefekkür halinde olurken Soru gibi gönlüme şöyle geliyor Nefsim dünya malı tatlı iken Cehennemin ateşi daha mı güzel diye Öyle gönlüme geliyor Nasıl yapmam lazım Allah'a emanet olun Allah razı olsun inşallah sizden ve kiminizden Demiş efendim eğer bir şey gönlümüze geliyorsa O haksa, o doğruysa Bu durumda o Allah'tandır Mesela Allah ayet-i kerimede Buyuruyordu Savaşa çıkın denildiğinde Sahabeden bir kısmı Ya da Daha tam iman gönüllerine Yerleşmemiş Olanlar dediler ki Bu sıcakta nasıl sefere Çıkacağız bu sıcakta nasıl sefere çıkacaksın? Allah cevap veriyor. Söyle onlara, cehennem ateşi daha sıcak değil mi? Bu sıcak cehennem gibi mi sıcaktır? Onunla mı yıkıya Yani ne demektir? Eğer çıkmazsanız cehenneme gidersiniz demektir. Onun için, evet, dünya sevilebilir, dünya tatlı gelebilir veya dünya hayatındaki herhangi bir şey İnsana sevgili gelebilir, tatlı gelebilir. Ama asıl tatlı olan Allah'a imandır, Allah'ı sevmektir, Allah'ın rızası dostluğudur. Ebedi hayattır. Allah, asıl hayat Allah katındadır buyurdu. Asıl hayat cennet hayatıdır. Çarşanlar bunun için çalışsın dedi. Bunun için de eğer... Dünyamızı, ahiretimize kurban etmezsek, edemezsek ahireti kazanmak mümkün değildir. Kendi kendimize boş hayal kurmuş oluruz. İmanın, ahirete imanın iman olabilmesi için mutlaka ahireti dünyadan daha çok sevip, daha çok tercih etmemiz gerekir. Dünyayı da ahirete kurban edebilmemiz gerekir. Yani dünyayı verip ahireti satın alıyoruz, alabilmemiz gerekir. Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Mal tatlı gelebilir, dünya tatlı gelebilir. Eğer tatlı geliyorsa bu durumda yapmamız gereken şey onu kurban etmektir. Kurban ettikçe ne olur? Eh, ahirete olan imanımız artar, ahireti sevmeye başlarız, dünyadan daha çok sevmeye başlarız, eh, ahirette de iman etmiş oluruz. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, onlar o ruhlarındaki, gönüllerindeki cömertliği arttırmak için, kerimligi arttırmak için verirler. Verdikçe gönlündeki o kerim olmak, cömert olmak sıfatı, ismi artar. Allah onu arttırır, verdikçe arttırır. Yoksa onu sadece bilmek herhangi bir şekilde iman değildir. Hangisi olursa hangi isim olursa olsun bu böyledir. Yani rahmet ettikçe merhameti artar, sevdikçe evet, sevgisi artar, affettikçe evet onun gönlündeki mahfiret, kafur, kafar isminin tecellisi artıyor. Böyle kazanıyoruz. Yapmadıkça bir şey kazanamıyoruz. İstediğimiz kadar onu bilelim, dilimizde söyleyelim. Evet yapmadıkça ondan herhangi bir şey kazanmamız mümkün değildir. Onun için Allah Yahudi alimleri için ne dedi? Kitap yüklü merkepler. Tevratı biliyor, Allah'ın kitabını biliyor, anlatıyor ama herhangi bir şekilde gereğini yapmıyor, onu yaşamıyor. Bu durumda, evet, Allah onlara kitap yüklü eşek dedi. Vereceğiz ve buna beraber kazanacağız. Karşılığında Rabbimizin yakınlığını, sevgisini kazanıyoruz. Ahiretimizi kazanıyoruz. Eğer ahirete iman etmiştik bu böyledir. Evet. Efendim İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Yusuf Aydinç futbol oynamak günah mıdır? Evet. Futbol oynamak günah mıdır? Futbol bir spordur. Evet, geçmişte alimlerimiz böyle bir şeyler üretip söylemişler, duymuşlar. Birileri söylemiş, akıllının biri. İşte e, Hazreti Hüseyin'in kafasını kesmişler, onunla top oynamışlar. Onun için e, top oynamak haramdır demişler. Yok böyle bir şey. Her türlü spor e, helaldir. Bu top da olur, bu güreş de olur, bu yüzme de olur. O fark etmiyor. E, yeter ki insana zarar verilmemiş olsun. Karşımızdakine zarar vermemiş olalım herhangi bir şekilde günah demek doğru değil. O bir spor olarak anlamak gerekir. Efendim İlkay isimli bir izleyicimiz hocamızdan Allah razı olsun kötülük yapan birine iyilik yapmak adil midir? Evet. Kötülük yapan birine iyilik yapmak adil midir? Güzel soru. Allah'a Allah'ın adil diye bir ismi yoktur. Allah kullarına adaletle muamele etmez. Ne dünyada ne ahirette. Yanlış yaptığında, günah işlediğinde ne yapıyor? Maghfiret ediyor. Adaletle hükmetmiyor. Maghfiretiyle muamele ediyor. Rızkı hak etmediği halde Allah onu rızıklandırıyor. Ne buyurdu? Eğer Allah insanların günahlarına göre muamele etseydi, Yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı. Aynı şekilde ahiretteki muamelesi de böyledir. Gene rahmetiyle, muhabbetiyle muamele ediyor. Rahmeti muhabbetinden tecelli ediyor çünkü. İlahlığından tecelli ediyor. Resulullah Efendimiz buyurdu, hiç kimse kendi ameliyle cennete gidemez. Yani Allah onlara adaletle muamele etmez. Kendi e, Hakkı, hakkında adaletle muamele etmez. Cennete giden Allah'ın rahmetiyle gider. Sahabe sordu, Ya Resulallah, ya sen? Buyurdu ki ben de. Ancak Allah'ın rahmetiyle cennete giderim. Allah ait i kerimede buyuruyor. Herhangi bir şekilde biri size haksızlık ettiğinde, evet. aynı şekilde göze göz, dişe diş, kulaka kulak, buruna burun buyurdu. Yaranlar da, yaralar da aynı şekilde e, mukabilincedir. Yani karşındakine nasıl bir zarar vermişsen, yaralanmışsan, aynı şekilde sana öyle muamele yapılır. Ama dedi Allah, eğer affederseniz, evet bu durumda e, karşılığını Allah'tan alıyorsun. Hakkını alabiliyor musun? Kasas yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Kasası yaptığında, onlar için yapılacak herhangi bir şey yoktur dedi. Yani biri sana bir kelime söyledi, sen de ona aynı ile iade ettin. Artık sizin için yapılacak bir şey yoktur dedi. Çünkü iade ettin, hakkını aldın. Ama sen hakkını helal etsen bu durumda karşılığını Allah'tan alıyorsun. Nasıl alıyorsun? Karşıdakini, yanlışını, günahını, sana olan haksızlığını mağfiret ettin, affettin. Allah afu ismiyle, gafur ismiyle, ghafar ismiyle senin gönlüne tecelli ediyor. O isiminde sana ikram ediyor. Dolayısıyla onunla Allah'a yakın oldun, Allah'a sevgili oldun, cennete yakın oldun, kazandın. Ama sen aynıyla mukabele etsen, yani adaletle mukabele etmiş olsan ne olur? Onlar için yapılacak bir şey yoktur dedi, hakkını aldı. Onlar, Allah müminleri anlatıyor. Onlar kötülüğü iyilikle bertaraf ederler. Kötülük yapana iyilik yapıyor. İşte Allah'ın has mümin kulları onlardır. Allah'ın hesabını yapıp kendi nefsinden feragat edenler onlardır. Nefsini, nefsinin arzusunu, isteğini Allah'ın sevgisine kurban edenler. Bunu Allah için yapıyor çünkü. Evet, karşılığında evet Allah'ın rızasını kazanıyor, sevgisini kazanıyor, yakınlığını kazanıyor, ismini kazanıyor, cenneti kazanıyor. Evet, mümin hesap adam bilir. Hesabı böyle yapmalıdır. Evet, ama Allah kulları arasında hüküm verirken evet hükmü bu şekilde verir, tercihi de kura bırakır. Kur'um sen biliyorsun. İstersen aynıyle mu muamele edersin, haklı almış olursun. İstersen affedersin. Karşılığını benden almış olursun. İstersen o kötülüğe iyilikle mukabele edersin. Allah'ın mukarrabun olan kullarından olursun. E, tercih kule aittir. Evet. Bunu da böyle anlamak gerekir. Efendim Azerbaycan'dan Elmeddin, Cuma gününde duaların kabul olunduğu vakit ne zamandır? Evet. alimlerimiz bu konuda Cuma günü Cuma vaktinde Cuma saatinde duaların kabul olduğu bir vakit, bir an vardır buyurmuşlardır. Bu anı da kâmetle ezan arasındaki vakit demişlerdir. Ya da iki hutbe arasındaki vakit demişlerdir. Ölçü böyle değildir tabi. Bu bir zaman meselesi değildir. Bu cuma gününün hürmetine olan bir andır. O anda kulun gönlüne e, göre bir andır. Kulun gönlüne göre. Nasıl? Cuma günü bayra e, müminlerin bayramıydır. Müminlerin bayramı. Neden bayramdır? Cuma günü ibadet günüdür. Allah için evet, namazda, cumada bir araya gelme günüdür. Vakti, zamani Allah'a ayırma, hasretme günüdür. Alışverişi, ticareti bırakıp Allah'ın zikrine koşma günüdür. Onun için bayramdır. Kime bayram? Elbette ki ruha bayramdır. Rabbinin huzurunda durmak isteyen ruha bayramdır o. Bayramı da şöyle anlamak gerekir. Mesela küskünler bayramda barışır. Bayramda birini ne kadar kızmış olursak olalım evimize geldiğinde, bayramlaşmaya geldiğinde affediyoruz. Herhangi bir şey istediğinde ikram ediyoruz. Varsa niye? Bayram çünkü. Sevinç günü. Allah da o kulunun o sevincine mukabele eder. Yani kulun alışverişi, ticareti, işi bırakıp Allah'ın zikrine koşma haline ikram ediyor. Kulun bayramı ya, kul da Rabbinden isteyince evet, o duayı kabul eder. Hangi haliyle istemesi gerekir? Burada cuma saati önemli değildir aslında. Güneşin doğuşundan batışına kadar. Hatta bir gün önceki perşembe günü, gününün ikindiden sonra artık o cumanın hükmüne girdiği için o da cuma akşamı sayılıyor, cuma gecesi. Sonra ertesi cuma günü güneş batıncaya kadar. Kul ne zaman bütün gönlüyle Rabbine döndüyse, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum dediyse, bunu senden istiyorum ya Rabbi dediyse. Şu anımı, şu saatimi Allah'a ait kılayım, Rabbimle baş başa olayım, Rabbimi dinleyeyim dediyse. Onun gönlüyle ilgili bir haldir. Evet ne zaman bütün gönlüyle o cuma gününde Allah'a dönebildiyse onun onun için kabul olacağı saat o saattır, O andır. Efendim Diyarbakır'dan Serap Yıldız. Selamun Aleyküm efendim. Sizi hayranlıkla din, dinliyoruz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse onun bir mürşide ulaşması söz konusudur. Sonuçta mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır diyorlar. Bu durumda neden Allah ile kul arasına kimse giremez deniliyor. Evet. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır sözü. Abdülkadir Geylani Hazretlerine aittir. Bunu doğru anlamak gerekir. Yoksa böyle suistimal edilir. Ee, anlaşılmayınca. Herkesin mürşidi vardır. Mürşidi olmayan hiç kimse yoktur. Kim hayatı yaşarken kimi kendine örnek almışsa kime benzemeye çalışıyorsa o onun mürşididir. Onu kendine örnek almış ve ona benzemeye çalışıyor. Asıl mürşidimiz kimdir? Elbette ki mürşidlerin mürşidi Resulullah Efendimiz'dir. Allah ona tabi olmayı emretti. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mahvir etsin. Bu durumda asıl mürşid Resulullah Efendimiz'dir. Ona tabi olanlar için bu böyledir. Eğer biri veli olan mürşidi kabul etmezse, bu durumda kendine veli olmayan mürşidler kabul eder. Yani kendisine örnek aldığı, kendisine uyduğu, peşinden gittiği, sözünün kendisi için kabul edildiği kimse onun mürşididir. Bazen bir değil, birçok mürşidi olur. Genel olarak bu böyledir. Veli olan mürşidi kabul etmeyenlerin birçok mürşidi vardır. Yani bir konuda bir mürşide uyuyor, başka bir konuda başka bir mürşide uyuyor, örnek alıyor kendine. Eğer mürşidi, veli olan mürşidi değilse, Allah e, ayet kelimede buyuruyordu, Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli mürşidi bulamazsın. Veli mürşidi bulmayan kimse delalette kalmış dedi. Veli mürşid. Mürşidi vardır ama eğer veli deyse, Allah'a dost biri değilse, bu durumda onu başka tarafa, o nereye gidiyorsa onu da oraya davet eder, oraya sevk eder, oraya götürür. Kul ile Allah arasına kimse girer mi? Şeytan giriyor. Allah söyledi öyle. Evet, huzurdan kovulunca ne dedi? Senin sirat-i müstakimin üzerinde oturacağım. Gelenleri evet saptıracağım. Çoğunu şükreder bulmayacaksın dedi. Şükürsüz kullar olacaklar. Sirat-i müstakimin üzerinde oturuyor. Yani ile kul huli Allah'a giderken tam yolun üstüne oturmuş. Yolun üstünde durmuş. Gelenleri saptıracak o gelenleri saptırırken eğer veli olan mürşit Allah'ın nebileri, resulleri, evet Allah'ın imam dedikleri, sadık dedikleri, şahit dedikleri önde yürüyünce niye araya giriyormuş? Nasıl araya giriyor? Evet. Şeytan hile yapıyor. Öyle ki o biliyor. Eğer veli olan mürşit önde olursa bu durumda şeytanı oradan kovar. Onu biliyor. Kendisine karışılmasın diye, işine karışılmasın diye, Allah'ın kulları onun elinde oyuncak olsun diye kimseyi oraya koymayın diyor. Ben size mürşitlik yaparım demektir bu. Evet onun için. Eğer önünde mürşit yoksa, şeytanı tanımıyor, bilmiyorsa, şeytanın heylesini yolda yürüyene, silat-ı müstakimde yürüyene göstermiyorsa bu durumda onun tuzağına düşer. Onun için şeytan da yolu gösterir. Mürşidi olmayanın, mürşidi şeytandır demek bu demektir. Eğer mürşid vesile olmazsa, onları beraber yürümezse, namaz kılarken önde bir imam yok mudur? Bir imamın olması gerekmiyor mu? İmansız, i̇mamsız cemaat olur mu? İmamsız huzura çıkamıyorsun bak. Zahiri olarak bir imamın önde olması gerekir. Evet. Mürşid demek, imam demek, hidayetçi demek. Nasıl arada olmasın? Yani önde durunca kul ile Allah arasında mı girmiş oluyor? Yoksa hep beraber Allah'ın huzuruna mı çıkmış oluyorlar? Evet. Efendim izleyenimiz devamla Allah'ın kula hidayet etmesi için kulun ne yapması gerekir? Hidayet nasip işi midir? Evet. Hidayet nasip işi midir? Allah hidayeti her bir kuluna nasip etmiştir. İkram etmiştir. Nasıl ki zahiri olarak kul yaşadıkça, nefes alıyorsa, su içiyorsa, Allah onun rızkını veriyorsa, hidayeti de bu şekilde her bir kuluna tek tek ikram eder. Her bir kuluna özel olarak ikram eder. Özel olarak muamelede bulunup ikram eder. Onun için birine ikram eder, birine ikram etmez denmez. Nasıl ki zahiri rızkını veriyorsa manevi rızkını da hidayeti de o şekilde vesileler de ona takdim eder, ikram eder. Bunu alıp almamak kula ait bir tercihtir. Onun için Allah ayet-i kerimede İman da bellidir, köfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Bah, tercih kula ait. Buna beraber Allah yine buyurdu ayet kerimede. Hidayet Allah'ın hidayetidir. Kim? Kim? Allah'ın hidayetiyle hidayeti bulmazsa o hidayeti bulamaz. O delalette kalır. Allah'ın hidayeti nedir? Allah'ın hidayeti Kur'an'dır. Evet. Bu hidayettir dedi. Sizin için indirdiğimiz hidayettir dedi. Kur'an için. Dolayısıyla eğer Kur'an ile hidayeti bulursak hidayeti bulduk. ile hidayeti bulursak hidayeti bulduk. Yoksa hidayeti bulmamız mümkün değildir. Hidayeti bulmak istiyorsak Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılmamız gerekir. Hidayette, sırat-ı müstakimde yürüyebilmemiz için Rabbimize koşmamız gerekir o yolda. Bunun için koşarken önümüzün aydınlık olabilmesi için de Kur'an'ın nuru gerekir. Evet. Allah Kur'an'ı insan için nur kılmıştır. Göz için ışık neyse akıl için de evet Allah'ın vahyinin nuru odur. Aklını Allah'ın vahyinın nurunda kullanması gerekir. anlamaya çalışması gerekir. yürümeye çalışması gerekir. Yoksa başka kitaplarla, insanların kitaplarıyla yürümeye kalkışır, çalışırsa bu durumda karanlıkta kalır. Hiç farkında olmadan evet onların söylediklerini, yazdıklarını Allah'ın kitabının, vahyin önüne koymuş olur. Onları da Allah'ın önüne koymuş olur. Allah'a şirk koşmuş olur. Evet Allah ayet kelimede hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dedi. Hep beraber sarılın dedi. Bölünü parça parça olmayın dedi. Bir parçasını alıp bu dindir demeyin. Kendinizdeki parçayla övünmeyin. O bir bütün, hidayeti bütünüyle kabul edin. Evet. Efendim Kıbrıs'tan Hüseyin Gürçınar, Efendimizin ellerinden öper, herkese selamlarımızı yolluyoruz. Ben Diyarbakır'ı ziyaret etmek, bu arada da Diyar TV'ye uğrayıp sizlere bir merhaba demek isterdim. Haberlerde durumlar karışık olarak aktarılıyor hep. Efendimiz ne tavsiye eder? Evet. Allah nasip ederse e, görüşeceğiz inşallah. Durumların e, karışık olduğu zaten ortadadır. Belki bu da önemli değerlidir. Önemli olan kardeşlerimizin bulunduğu yerde e, sohbetleri takip etmeleridir. Anlamaya çalışmalarıdır. Gönül itibariyle beraber olup yürümeye çalışmalarıdır. Allah nasip eder inşallah. E, vakti zamanı gelince gelir kardeşimiz. E, Kıbrıs'taki kardeşlerimize de selam olsun inşallah. Efendim devamla. İzleyenimiz bir de Kur'an okumaya devam ediyorum. Efendimiz okumak için herhangi bir kitap daha önerebilir mi? Evet, Kur'anı okumaya çalışalım. Bununla beraber farklı farklı böyle tefsirleri okumaya çalışalım. Ayeti iyice, ayetleri iyice anlayalım diye. Unutmamamız gereken bir şey var ki, sahabenin bütün ilmi Kur'andır. Kur'an'dan başka kitap bilmiyorlar ve okumamışlar. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'in kitabı Kur'an'dır. Başka kitap bilmiyor ve okumamıştır. Sahabe sadece Allah'ın kitabını okuyup göklerdeki yıldızlar mesabesine gelmişler. Hidayetçi olmuşlar, imam olmuşlar, nur olmuşlar ümmete, örnek olmuşlar. Onun için başka kitap tavsiye etmiyoruz aslında. Öncelikle, özellikle Kur'an'ın okunması, buna beraber ayetler üzerinde tefekkür edilmesini e, tavsiye ediyoruz. Diğer tefsirlerden de aynı şekilde evet, o alimlerimiz acaba bu ayet, e, bu ayeti tefsir ederken ne söylenmişler, neyi söylemeye çalışmışlar, onu anlamaya çalışmak gerekir. İyice Kur'an'ı öğrendikten, anladıktan sonra hangi bilgiyi Öğrenirsek öğrenelim, mutlaka artık elimizde bir ölçü olduğu için, vahyin ölçüsü olduğu için vahyin ölçüsüne vuruyoruz. Tutuyorsa doğrudur, tutmuyorsa onu atıyoruz. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin. Bununla beraber bir de kardeşlerimiz eğer Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini öğrenmeye çalışır, hadisleri okumaya, anlamaya çalışırlarsa bu mutlaka nur üstüne nur olur. Resulullah Efendimizin bütün hayatı, sünneti, hadisleri hepsi Kur'an'ın tefsiridir. O canlı Kur'an. Bir de canlı Kur'an'la muhatap olmak gerekiyor. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Program başladığından bitene kadar titriyorum. Mevlana gibi döneceğim neredeyse. Bunu nedir efendim. Allah sizden razı olsun. Allah dünyada da, ahirette de bizi sizinle beraber eylesin. Amin. Bu manevi bir hal, gönül hali. Tatmayan bilmez, yaşamayan bilmez. Aşık olmayan, aşıklığı nereden bilsin, nasıl bilsin? Anlar mı? Anlamaz. Bir çocuğa aşkı anlatsan, aşıklığı anlatsan, bir kıza aşıklığı anlatsan mesela, çocuk anlar mı? Anlamaz. Bu manevi bir hal, gönül hali daha doğrusu bu ruhun kendi bedeninde sema etmesidir. Kendi bedeninde sema etmesi. Allah ayet kerimede buyuruyordu, ruhlar Rabbimizi gördük diye bedenlerinde raks eder, sema ederler. Rabbimizi gördük diye. Mutlaka dünyadaki bir hali, bir tecellisi vardır. Ne zaman Rabbimize dönsek, gönlümüz Rabbimize dönse. Dönünce aradaki perdeler aralanıyor, inceliyor. İncelince o ruhun semasını, o manevi harını, manevi sarhoşluğunu tatmaya başlarız. Bu herkes için böyledir. Eğer bir şey tatmıyorsa, aradaki kalın perdelerden ileri geliyor. Bu perdeler nefis perdesidir, kibir perdesidir, benlik perdesidir. Ben biliyorum perdesidir. Eğer sohbet başlayınca bu durumda bu ne demektir? Kardeşimiz gönlünü açıyor demektir. Açınca gönlünü Allah ile arasındaki perdeler aralandığından dolayı o manevi hal ruhtan geliyor, ruhtan gönüle ve gönülden bedene tecelli ediyor. Her zerresine böyle e, yayılıyor, onu her zerremizle tadıyoruz, hissediyoruz, yaşıyoruz. Neden öyle oluyor? Ruh, Rabbinin yolunu gördüğü için, işte bu dediği için, ben böyle bir kul olmak istiyorum dediği için. Perde aralanmış, zahiri olarak bir şeyi müşahede etmiyor ama manevi olarak, evet, o kendi hakikatine yakın olduğu için, Ruh Rabbi ile muhataptır. Her anda tecelliyi ondan alıyor. Rabbinin vahyi ona yapılıyor çünkü. Biz de kendi hakikatimizle beraber olunca Rabbimizle beraber olmuş oluyoruz. O tecelliyi oradan almış oluyoruz. O manevi sarhoşluğu oradan almış oluyoruz. Yani güzellik kulun kendisinde, kendi hakikatinde bu durumda müşrik hamile düşen nedir? O kul ile kendi hakikati arasındaki perdeyi aralamak. Onu kendi kendisiyle muhatap etmek. Ondaki güzelliği, hazineyi ona teslim etmek. Evet, bu manevi olarak e, o manevi bakışından kaynaklanıyor. Manevi olarak öyle bakınca, gönül itibariyle böyle baktığı için o perdeler aralanıyor. Ruhdaki o manevi hali e, tadıyor, yaşıyoruz. O titreme de oradan kaynaklanıyor. Bu sadece sohbeti izlerken olmayabilir. Kur'an'ı dinlerken de olabilir. Okurken de olabilir. Manevi olarak herhangi bir şeye bakarken de olabilir. O perde aralanır. Yani rahmetle bir şeye bakarken de olabilir. Muhabbetle bir şeye bakarken de olabilir. Allah'ın nazarıyla, nazar edip onun hikmetini anlamaya çalışırken de olabilir. Evet. Efendim, Bursa'dan İfakat, Kamberoğlu, hocam selamünaleyküm. Aleykümselam Aleyküm selam. Ben size tabi oldum ama bıraktım. Günahım nedir? Ne yapmam gerekiyor? Evet. Tabi olmak demek, söylemiştim, ben de Böyle bir kul olmak istiyorum. Kulluğunu kabul ettim, beğendim, sevdim. Ben de böyle bir kul olmak istiyorum demektir. Sonra böyle bir kul olmaktan vazgeçtim desek. Ne yapmamız gerekir? Hiçbir şey. Sadece kulluğumuzdan vazgeçmiş oluruz ya da artık onun gibi bir kul değil de başka biri gibi olmak istiyorum demiş oluyoruz. Herhangi bir kaybımız yoktur, herhangi bir zararımız da yoktur. Ama herhangi bir kazancımız da olmaz. Çünkü müşid kamile tabi olurken biri mesela ne yapar? Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum. Neden? Çünkü o Allah'a dost biri diyoruz. Ben de Allah'a dost olmak istiyorum. Sonra ben bunları vazgeçtim dediniz. Herhangi bir ceza gerekiyor mu? Hayır. Sadece kazanmak istediğimizi kazanmaktan vazgeçtik, demiş oluyoruz. Evet. Değiştirsek bir sorun olmaz, değiştirsek. Böyle bunun gibi değil de farınca gibi olmak istiyorum, dediğimizde herhangi bir sorun olmaz. Ama yoksa ben Allah'ın dostluğundan vazgeçtim, dünyayı tercih ettim dediğimizde ters tarafa gitmiş oluyoruz. Herhangi bir şey gerekmiyor ama Allah akıl vermiş, Dünyayı tercih etmiş oluyoruz. Nefsimizin arzularını, isteklerini tercih etmiş oluyoruz. E, yanlışımız orada olmuş olur. Kazanmamız gerekeni e, kazanamadık. Kazanamadan vazgeçtik demektir. Evet. Efendim Mardin Kızıltepe'den Hacı Çetin. Selamünaleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Allah'ın insanı sevmeden de insanın onu sevmesine inanması şirk midir? Yüzde yüz şirktir. Neden şirktir? Bu Allah'ı bilmemektir, Allah'ı tanımamaktır. Çünkü Allah kuulunu sevmeden yaratmış manasına gelir. Allah kuulunu sevmeden varlıkta tutuyor manasına gelir. Allah kuulunu sevmeden onu rızıklandırıyor, ikramda, ikramda bulunuyor manasına gelir. Allah onu ciddiye almadan bütün bu muameleleri yapmış oluyor demektir. Onun için yerde, gökte ikisi arasında ne varsa her şey, herkes, istese de istemese de Rabbini hamd ile tesbih eder. İradeli olan varlık hariç ama onun her zerresi de Rabbini hamd ile tesbih eder. Yani vücudumuzdaki her organımız Rabbini tesbih ediyor mu? Evet. Allah ona hangi vazifeyi vermişse o kendi vazifesini yapıyor mu? Yapıyor. Her organımız. Bu onun aynı zamanda tesbihedir. Aynı zamanda o Rabbini biliyor ve Rabbini hamd da ediyor. Tesbih de ediyor. Vazifesini biliyor, hizmetini de yapıyor. Bu durumda eğer o Rabbini hamd ile tesbih ediyorsa sevgiye layık olmuş. Hamd ile tesbih ettiğinden dolayı aynı zamanda sevgiye de layıktır. Allah onu sevmiş, yaratmış. Bununla beraber o da Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Bir daha sevgiye layık oluyor. Allah onu seviyor. Yoksa Allah beni sevmese de ben onu seviyorum. Ya da Allah beni sevmiyor ama ben onu seviyorum demek. Kendini Allah'tan bağımsız görmektir. Ya da böyle kendisine tanıdığı o güzelliği Allah'ta görememektir. Onu yok saymaktır. Bir kul Rabbini tesbih eder, hamd eder ve Allah'ı sever, Allah onu sevmiyor. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Böyle iman olmaz. Evet. Onun için e, mutlaka Allah'ın bizi sevdiğini, bizi bizden daha çok sevdiğini. Eğer iş bize kalırsa, biz kendimizi ateşe atarız. Ama o buna müsaade etmiyor. Her seferinde rahmetiyle bize muamele edip kendine döndürüyor. Nasıl muamele ederse etsin, o onun rahmetinden yaptığı muameledir. Sevgisinden yaptığı muameledir. Rahmeti sevgisinden tecelli ediyor çünkü. Eğer o beni sevmiyor dersek, bu durumda bana hiç rahmetiyle muamele etmemiş demiş oluyoruz. Beni sevmiyor dersek, bu durumda hiç herhangi bir hayri benim için yaratmamış demiş oluyoruz. Çünkü tecelli edince sevgisinden tecelli ediyor hepsi, bütün isimleri. Onun için Allah'ın kendisini tanıttığı gibi iman etmek gerekir. Evet, seviyor, rahmet ediyor, ikram ediyor, affediyor, mağfiret ediyor, varlıkta tutuyor. Cennetin yolunu gösteriyor, cennete çekiyor, koşturuyor. Yanlış yaptığında alıp yola koyuyor. Hepsi onun sevgisinde, rahmetinden, ikramından. Efendim, İstanbul'dan Cüneyt Ağlı, sevgili hocam, Allah rahmeti, selameti üzerinize olsun. Amin sizinle inşallah. Sizi esma sohbetleriniz vesilesiyle tanıdık. Esma esma sohbetlerinizi dinlerken fark ettim ki hayatın sırrı hakikati el esma husna imiş ve hakkı imanın şartı koşulsuz sevgi imiş. Yıllardır kendimizi bir şeyler bilir zannederken derin cehaletimizi fark etmemize vesile oldunuz. Allah razı olsun. Amin. Bilmek, alim olmak daha doğrusu hiçbir şeyi bilmediğini bilmektir. Eğer hiçbir şey bilmediğimizi biliyorsak işte o zaman alim olmuşuz, biliyoruz demektir. Yerisi bir basamak ama Allah'ın mühlis kulları, Allah'ın salih kulları, ihlaslı kulları ancak hakkı hakikati görünce onu hemen alır, kabul eder. Gerisini ne yapar? Bırakır. Hakkı hakikati görünce ona hemen sarılır. Nefsine herhangi bir şekilde taviz vermez. Ben biliyorum iddiasında bulunmaz. Eğer ben bilmiyorum, anlamamışım, Dediyse, evet işte alim budur. Bununla beraber Allah ona ilmi verdikçe, marifeti verdikçe, hikmeti verdikçe her defasında bilmiyorum demeye devam eder. Allah'ın sonsuz ve sınırsız olan ilmi yanında evet, ilminin bir damla bir katre bile olmadığını bilir. Alim işte buna denir. Bir şey bilmediğini bilen alimdir. Buna beraber Allah'tan haşyet duyan alimdir. Evet Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah'tan ancak layıkıyla alim kulları haşyet duyar. Niye? Rabbinin azametini biliyor da ondan tanımış, marifetullah'a sahip olmuş. Nereden? Elbette ki el, -el isimul husna'sından öğrenmiştir onu. Allah'ın kendini tanıttığı gibi, tanıdığından dolayı öyle olmuştur. O haşet olunca ne olur? Boynu büküktür. Ben biliyorum iddiasında değildir. Ben kulum ve kulluğunun derdindedir. Rabbinin rızasını, güzelliğini kazanma derdindedir. Alimlik derdinde değildir. Bilgiçlik taslamaz. Öğrendikçe, bildikçe tevazüsü artar alim tevazu sahibidir. Ne kadar ilmi kadar, marifeti kadar, hikmeti kadar tevazu sahibidir. Ve bu artıkça tevazusu artar. Hem Rabbinden haşyet duyduğu için Rabbine karşı edeplidir, Bununla beraber insana karşı tevazu sahibidir, mahlukata karşı tevazu sahibi olur. Tevazusu evet, marifetine göre hikmeti bilmesine göredir, anlamasına göredir. Hikmeti kadardır yani. Hamdolsun kardeşimiz. Evet. Bu sefer ne oldu? Alim oldu. Harşiyet sahibi oldu. Bilmediğini bilmiş oldu. Alim evet. bir tek Allah'tır. Gerisi o sonsuz denizyadan evet bir katre misali alır, onunla kendini perdeleyip bir şey zannetmemelidir. Bütün kulları üzerinde Allah'ın bir muradı vardır ve Allah muradını kulları üzerinde mutlaka gerçekleştirir. Kullarına hidayeti taşar, taşır. Birileriyle taşır. Ama o hidayeti veren Allah'tır. Taşıttıran Allah'tır. Hiç kimse kimseye hiçbir şey yapmaz. Sadece vesile olur ve kendisi kazanır. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. İşlediğiniz her İyilik, güzellik lehinize, her yanlış, günahta aleyhinizedir. Kim ne yaparsa kendi elleriyle yaptıklarından dolayı iyidir. kazanır. Kendi elleriyle yaptıkları ona aittir, kazandır. Herkese o sayının, çabasının, gayretinin, koşmasının, çabasının, gayretinin sonucu vardır. Karşılığı vardır. Onun için her bir kul hayatını yaşamaya çalışırken, Rabbinin güzelliğini, rızasını, dostluğunu, cemarını kazanmaya çalışmalıdır. Evet. Kimse kimseye bir şey vermiyor. Eğer alimse kendisi kazandır, değilse bir şeyleri alıp satmaya çalışır. Ticaretini yapar. Onun karşılığında bir şeyler bekler. Alimdir desinler, iyi konuşuyor desinler, iyi biliyor desinler. Kıymet versinler, deger versinler, şunu versinler, bunu versinler diye hesap yapmıştır. Bu alim midir? Bundan daha cahil kimse var mıydı? Evet. Efendim bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm. Allah'ın selam. selamı, rahmeti, bereketi sizin ve tüm diğer TV çalışanlarının üzerine olsun hocam. Sizi Allah için seviyoruz. Sizi bana eşim tavsiye etti. Ve bunun için eşime çok minnettarım. Hocam namazda tahiyyat yerine herhangi bir sure okumak namazı bozar mı? Hocam bizim çocuğumuz olmuyor. Sizden dua bekliyoruz. Selam saygılarımı arz ederim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sondan başlayalım. Allah kardeşimize, çocuğu olmayan kardeşlerimize salih evlatlar ihsan etsin inşallah. Evlat değil, evlatlar ihsan etsin inşallah. Onları mütakilere önder eylesin inşallah. İmam eylesin inşallah. Allah'tan herhangi bir şeyi isterken mutlaka bahanemizi beraberinde söyleyip duamızı öyle yapmamız gerekir. Mesela Allah'tan bir evlat isteyeceksek nasıl bir duada bulunmamız gerekir? Zekeriya aleyhisselam bir evlat isterken nasıl dua etti? Benden sonra bu yakınlarımın, akrabalarımın peygamberlerin yolunu takip edemeyeceklerini, etmeyeceklerini düşünüyorum. Zaten ters tarafa gidiyorlar, her biri kendi nefsine uymuş. Benden sonra bana varis olacak, benim yolumu takip edecek. Senin dinini tebliğ edecek bir evlat. Allah da ona peygamber bir evlat. Yahyayı müjdeledi. Biz de Allah'tan bir evlat isterken, biz yaşandığımızda bana bize baksın diye değil. Böyle yaparsak evladı farkında olmadan şirk koşmuş oluruz. Ne dememiz gerekir? Ya Rabbi, sana kul olacak, abd olacak müttakilere imam olacak. Allah duayı böyle üretti. Yani müttakiler yetiştiren bir imam. Allah'ın yolunda yürüten bir imam olsun. Kulluğa davet eden bir önder olsun. Eğer duamızı böyle yaparsak, e, mazeretimizi e, söylemiş oluruz. Rızanı kazandıran, Bizim için de hayır olan, bizim için göz aydınlığı olan, nimet olan, kendisiyle iftihar edeceğimiz bir kul, yetiştirmek için bize bir evlat ver demek gerekir. Ne olursa olsun, onu ahiretimize, ebedi hayatımıza, Allah'ın rızasına bağlamamız gerekir. Sadece dünya hayatı için değil, bunun için önce manevi açıdan, neden istediğimizi söyleyeceğiz? Evet, elbette ki zahiri de olacak. Böyle duayı Allah reddetmez inşallah. Evet, Allah kardeşlerimize e, salih evlatlar ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Bir de tahiyatta e, başka ayetler mi, dualar mı? Demiş. Tahiyyat yerine herhangi bir sure okumak evet. namazı bozar mı? Namazı bozmaz. Herhangi bir sure de okumak bozmaz. Herhangi bir dua okumak da bozmaz. Oturduğumuzda hiçbir şey okumasak, sadece e, alimlerimizin söylediği gibi bir teşehüd e, miktarı oturmak yeterlidir. Yani bir Kelime-i şahadet okuyacak kadar oturursak yeterlidir. E, sadece Kelime-i şahadet getirsek de olur. Buna beraber e, bildiğimiz selavatlardan okumamız gerekir. En azından e, Ettehiyatü'yü öğreninceye kadar, ezberleyinceye kadar böyle yapılması gerekir. Onun ayrı hikmetleri, özel hikmetleri vardır. Tehriyatun'un manasını okuduk biz zaten bunu anlayacağız. Ama namazı bozmaz. Neyi okursa okuyalım bozmaz. Hiçbir şey okumasak, sadece Kelime-i Şehadet'i getirecek kadar oturmuş olsak yine yeterlidir. Hiçbir şey okumadan da olur. Namaz bozulmaz yani. Efendim Rafet Danışma selamun aleyküm. aleyküm selam. Bir halimizi Efendimiz'e arz edebilmek isteriz ki o halimiz şudur. Rabbimizin ikramı olan bir nimet, bir ikramı. Fakat bütün nimetleri bize ikram eden Rabbimize hamdolsun ki bize sizi vesile kılarak nimetin, şerefin, aşkın, muhabbetin ve ruhumuzun güzelliğini tattırdı. Rabbimize hamdolsun. Efendimizden Allah Celle Celaluhu razı olsun inşallah. Sorum şudur, efendim biz bu ikramı sevdiklerimize, din kardeşlerimize sunamıyoruz. Oysa ikram tarif edilemeyecek kadar güzel. Fakat bu nimeti paylaşmak bir o kadar da üzücü. Çünkü nimet bizim dünyalık hiçbir kazançla kıyaslanamayacak kadar değerli. Fakat nedense biz bunu yapamadığımız gibi biz davet ettikçe çoğunluk bizden uzaklaştı. Evet şunu da biliyoruz ki hamdolsun Rabbimize hidayeti veren odur. Ama bu bizi çok üzdüğü gibi halimizi ve bizi bizden başka anlayacak da kimse yok. Fakat Rabbimize yine hamdolsun <gülüyor> ki o bizi hiç bırakmadı. Bizi size çok biz sizi çok seviyoruz. Çok özlüyoruz. Çünkü ancak gönlümüz Rabbimizin izniyle sizin de yalnızlıktan sizinle yalnızlıktan çıkıyor. Allah Allah'a emanet olun. Selam ve saygılarla ellerinizden öperiz. Allah razı olsun. Allah gönlümüzü beraber eylesin inşallah. Nimetin kıymetini, değerini bilenlerden eylesin inşallah. Bir nimet ki eğer onunla Allah'ın rızası kazanılıyorsa, Allah'ın yakınlığı kazanılıyorsa, Allah'ın sevgisi kazanılıyorsa, o nimetin şükrü de aniyle, cinsiyle olması gerekir. Yani o nimete davet etmekle mümkündür. Ama davet etmek gerçekten zor şey. Bilmeyenin kabul etmesi zor şeydir. Biraz önce söyledim. Tatmayan, tatmayan nereden bilsin? Yani bir çocuğa eğer aşkı nasıl anlatırsın? Muhabbeti nasıl anlatırsın? Olgunlaşmamış bir çocuğa evliliği nasıl anlatırsın? mesela Evliliğin güzelliği nasıl anlatabilirsin? Bu mümkün değildir. İstediğin kadar anlat. O sadece ne anlar? Mesela ona bir gelin getirseniz, bunu sana hediye ediyoruz deseniz ne yapar? Sadece onunla oyun oynar. İnsan da buluğa ermeyinceye kadar, akli varlık olmayana kadar, buluğa ermeyinceye kadar bunu anlamaz. Bunu bilmiyor çünkü. Önce manevi olarak onu buluğa erdirmek gerekir. Onun anlayabilmesi için. Bizim onu bloga erdirmeye çalışmamız yetmez. Onun da bunu kabul etmesi yani büyümeyi kabul etmesi gerekir ki büyüsün. Mesela Allah ait i kerimede Resulullah Efendimiz de buyuruyor. Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini harap ediyorsun. Demek ki onun yolunda yürüyenler de bunu yaşayacak. Kendini böyle harap edecek. Niye iman etmiyorlar? Niye Allah'a dönmüyorlar? Niye Allah'ı sevmiyorlar? Niye Allah'a şükretmiyorlar? Niye hamd etmiyorlar? Niye kul olmaya çalışmıyorlar? Niye Rab'lerini unutmuşlar? Niye yüz çevirmişler? Niye şeytana uyuyorlar? Niye cehenneme doğru koşuyorlar? Evet. Bu bizim feryadımız. Hep beraber böyle feryat edeceğiz. Ama göreceğiz ki mutlaka feryadımız karşılığını bulur. Hiç ummadığımız bir yerde, ummadığımız kimseler üzerinde feryadımız karşılık bulur. Bize düşen feryat etmeye devam etmektir. Biz de burada feryat ediyoruz. Yaptığımız şey budur. Hep beraber Allah'a koşalım. Hep beraber Rabbimize dönelim. Hep beraber Rabbimizin hakkını teslim edelim. Rabbimizden kaçmayalım. Evet, Rabbimizin bizim üzerimizdeki hakkı ona iman etmektir. Onu sevmektir. Ona aşık olmaktır. Onu tanımaktır. Onu bilmektir. Onun hakkını takdir etmektir. Evet. İnşallah hep beraber feryat edeceğiz. Feryadımız karşılığını bulur inşallah. Bu feryat aynı zamanda evet, bizde, gönlümüzde. Aşka dönüşür, marifete dönüşür, rahmete dönüşür. Allah'ın yakınlığına dönüşür. Bu feryadı yapan kazanır. Bu feryadı yapan, evet, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama yardım etmiş olur. Davet etmiş olur. Ama hidayet Allah'tandır. O kuruna ne zaman hidayeti verir, o bilir. Neden kimse böyle davete icabet etmiyor deyip kimseye de kızmıyoruz? Biz feryadımızı yapmaya devam ediyoruz. Bugün davete icabet etmez, yarın eder. Yarın etmez, bir sene sonra eder. Vardır Allah'ın onun üzerinde bir muradı. Evet. İşi yine ona bırakıyoruz. Ama kendi feryadımızı da yapmaya devam edeceğiz inşallah. Efendim arkadaşlar da uyarıyorlar. Evet. Bitki soruları bitirelim mi? Nasıl olun görseniz öyle. Bir daha devam edelim isterseniz. Efendim, İstanbul'dan Orhan adlı, Selamun Aleyküm Hocam, ellerinizden öperim. Ben İstanbul'da yaşıyorum, severek sizi dinliyorum, demiş efendim. Allah razı olsun. Elbette ki, sevgi, muhabbet, Allah için olunca yüzde yüz karşılıklıdır. Çünkü o sevgi Allah'tan geliyor. Allah için birse birbirini sevenler bu sevgiyi şöyle anlamalıdır. Allah birinin gönlünde kendini seviyor, ötekinin gönlünde kendini seviyor. Sonra o sevgiyi o gönüllerde birbirine aksedip birbirini seviyor. Aslında ikisini de Allah sevmiş oluyor. Allah bizi kendisi için birbirini sevenlerden eylesin. Amen. Efendim teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz inşallah.